Merhaba, ben bir gezginim, Hatay-ı Nassay büyüdüm. Benim en büyük hayalim Antakya merkezi görmekti. Ben öyle bir çocukluk yaşadım. Bugün burada Hatay-ı içerisinde büyüyen bir çocuğun hayatla ilgili ya da yolda yaşadıkları ile ilgili bir hikayeden bahsedeceğim. Burası benim ailem, evet benim bir annem babam var, hepsi de burada. Ama i̇ntihar Türkiye benim doğumumun ve hayatımda başardığımı düşündüğüm her şeyin başlangıç noktası. Çünkü e, bir gezginim demiştim, ben çoğu şeyin insanların yolda hayatına bir şeyler katabileceğini gören bir insan olarak, e, Türkiye'de ütopik olarak, e, ütopyada yaşadığımızı düşünen bütün insanlara bir şeylerin olduğunu gösteren bir topluluk olarak buradayım bugün. E, dediğim gibi İntihar'a Türkiye'nin sloganı şudur, yola çık, yola çıktır. Bugün de burada bu hikayenin e, özetine başlayacağım. Dediğim gibi ben bir gezginim, dünya vatandaşlığını kabul eden bir e, seyahat anlayışında dünyayı dolaştım. Türkiye'yi ufak tefek gezmeye başladım, bitirdim biraz. Burada şu anda internet Türkiye'de de bu insanların, seyahat eden insanların hayatına neler katabileceğini ya da dünyada ya da Türkiye'de çoğu insanın seyahat ettiği zaman e, hayatında neler değişebileceğini göstermek istiyoruz. Yola çık, bizim sloganımız demiştik. Yola çık bize ne kazandırdı? Dediğim gibi benim en büyük hayalim Antakya Merkezi görmekti. Hatta bizim e, köyden inen bir dolmuş vardı böyle. Dolmuş yıllarca ya sağa giderdi ya sola giderdi. Sağa gittiği zaman "Ah derdim Antakya merkeze gidiyor." Çok heyecanlanır böyle işte Antakya gideceğim vesaire derken dolmuş işte tarlaya giden işçileri sağ tarafı bırakır böyle bir tarlanın oraya tekrar dönerdi. Yıllarca bu değişmedi. Benim hikayem de böyle başladı. Bir gün hayatta bir çıkmazı Arayan insan, yani çıkmazda olan sürekli çoğu aslında üniversite gençliği gibi ya ne yapacağım, ne edeceğim, işte sürekli bir rutin telaş içinde geçen bir üniversite öğrencisi olarak 23 yaşında ne yapacağım, ne edeceğim, yine böyle düşünüyorum ee, dedim ki en büyük hayalim ne? Seyahat etmek, bir şeyler yapmak ve ben de intihar edildiği bir şey var. Zaten üniversite okuyanların çoğu bilir bu sene kesin yapıyoruz dersiniz ama o bir türlü olmaz yani bu sene o ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene vesaire olup. Yıllarca ben de bu sene yapıyoruz, yapıyoruz dedim ve sonunda çıktım interyale. Interyale çıktıktan sonra hayatımda şu değişti, aslında özgüven olmayan bir çocuk olarak büyüdüm. Anadolu'nun çoğu yerinde de bu böyledir zaten. İnsanlar özgüvensiz şekilde büyür. Genelde birilerine bir şeylere ve bir ülkeye karşı bir yargısı vardır. İşte Sırplar size şöyle yapar, Yunanlar böyle yapar. Ben hayatım boyunca Roma'nın nerede olduğunu bilmiyordum. Ya da Barcelona'nın nerede olduğunu bilmiyordum. Benim için Barcelona, işte Chavi, Niesta, Messi yani bu kadar. Ee, hayatım boyunca Roma'da, işte Totti reistir. Sürekli bu mimalde ne yapacağız, ne edeceğiz derken Roma'nın nerede olduğunu öğrendim. Üniversitedeki arkadaşım dedi ki, işte abi bak bugün Roma'dan şuraya gideriz, oradan Budapest'e, Barcelona'ya falan. Sürekli bir işte Nice, Monaco, Cannes, oradan uçuyoruz, Brüje geçiyoruz, Paris'e gidiyoruz falan. Bu hayal bile değil benim için. Abi diyorum emin misin yani, bu bunları bir, bir anlamı gezeceğiz vesaire. Sonra seyahat etmeye başladım derken, e, bunun sonucunda dünya turu gibi bir hayalimi gerçekleştirdim ve seyahatin bana kattıklarıyla birlikte bir aile kurdum. Şimdi bu ailenin hikayesinde bazı e, ufak tefek dokunuşlar yapmak istiyorum. Şimdi bu aile neler yapıyor? Bu benim ailenin yaptığı e, işlerden bir tanesi. E, aslında bunları şöyle, aileyi tanıtmaktan daha çok bu ülkenin insanların e, ne kadar iyi olabileceği ile ilgili, bugün 29 Ekim, e, bize bırakılan gençliğin ne kadar güzel şeyler yapabileceği ile ilgili örnekler vermek istiyorum. Bir gün bir tane arkadaşımız çıktı dedi ki ya benim ailem var ama ailem düğünüme gelmiyor benim öteki bir ailem de sizsiniz benim düğünüme gelir misiniz biz dedi ki nasıl yani düğüne mi falan evet dedi benim düğünüme kimse gelmiyor ben de de düğün yapmak istiyorum ve size orada görmek istiyorum hemen biz kendi atma ekibimizle birlikte ya neler yapabiliriz hani bir şey yapar mıyız falan Gamze'ye de buradan sevgiler direkt Gamze'nin de yönlendirmesiyle dedik ki ya gidelim. Sonuçta zaten işsiz ekibin önde gideneyiz. Bari düğüne gidelim, ne yapabiliriz? Arkadaşlar biz plansız şekilde ne yapabiliriz derken etkinliğimizi açtık ve dedik ki arkadaşlar biz düğüne gidiyoruz, gelmek isteyen gelsin, sonuç bu. Biz 400 kişi otostopla Türkiye'nin, dünyanın her yerinden Mersin'de hiç tanımadığımız bir insanı düğüne gittik. Hani <gülüyor> nasıl eğlendiğimizi anlatamam size. Zaten düğün videoları sosyal medyada var, görürsünüz. Yani düğün sahipleri sürekli şu modda, bir sürekli eğleniyoruz, dans ediyoruz falan böyle. Çok keyifli bir e, hikayemizin oluştuğu bir gündü bu. E, sonrasında işte bütün Mersin halkı bizi kucakladı zaten. Çok ilginç bir e, hava vardı o gün Mersin'de bizim için. İşte yolda yürüyoruz sürekli bir sırt çantalı, öteki tarafa gidiyoruz yine bir sırt, sırt çantalı. Uçağa biniyoruz sırt çantalı. Her yerde sanki bizden varmış gibiydi. Bu aslında şunu... E, bize gösteriyor. İnternet Türkiye grubuyla birlikte Türkiye'nin e, çok inanılmazdır ya inanılmaz derecede iyi insanlardan oluşan bir topluluğu var. Aslında bunlar e, çok fazla olmasına rağmen sürekli geri planda kalmış. O bizim e, sırt çantalı ruhu dediğimiz, yani backpacker ruhu dediğimiz, otostopçular, işte kampçılar, e, trenle gezenler e, ya da işte coitsurfing kullananlar, kullanmayanlar, sürekli seyahatin başka yönlerini kullanan insanlar, yani e, yolun bize öğret, öğrettiği en güzel şey olan, fıtratında herkesin iyi olduğu gerçeğini bize anlatan e, felsefedeki insanlar sürekli hep geri planda kalmışlar. Kendileriyle aynı durumda olan hiç kimseye bir, bir türlü ulaşamamışlar. Bizim ailemiz bir yerde bunu ulaştırmasına sebep oldu. E, i̇kincisi, şöyle bir hikayemiz var. E, şimdi hepimiz sosyal projeler yapıyoruz. E, biz sosyal projelerin çok da fazla yapılması gerektiğini tabii ki teşvik ediyoruz. Ama bizim ülkemizde e, sosyal projeden kasıt genelde şudur. E, gidersiniz, e, ne yaparsınız? İşte bir tane ayakkabı ya da herkes eşyalarını, giymediği elbiseleri vesaire yollarlar. Direkt götürürsünüz, okula kargolar verirsiniz ya da siz götürürsünüz. E, sadece onları verir gelirsiniz. Biz çocukların e, bizim sarılmamızı, yani duygularımızı hissetmemize ihtiyacı olduğunu düşünüp Bir gün kalktık gittik dedik ki, şimdi Hakkari, Kuzey Irak sınırı, Çizgi noktası, dedik ne yapabiliriz? Bu ülkenin çocuklarının müziğe ihtiyacı var. Bu ülkenin çocuklarını seyahat eden insanların e, ön yargısız şekilde felsefik düşüncelerine ihtiyaçları var. Biz de gittik koç çocuklarla birlikte 45-50 saatlik bir yolculuğun sonunda e, o çocuklara sarıldık. İnanın şöyle, e, şimdi ben çoğu insan zaten sosyal projelerin içinde bulunmuştur ama Hakkari'nin bizim için şöyle bir önemi vardı. Otobüsten indik, çocukların öyle bir kuşu var ki öğretmenim falan diyerek böyle. Zaten herkes sizin için öğretmen, onlar için öğretmen. Biz o çocuklara ritim öğrettik, müzik öğrettik, onların yüzlerini boyadık. boyadık Ve ben oraya gelen 45-50 kişilik ekibi şunu söylemiştim. Bugün buraya yardım etmeye gelmedik. Yardımcı olmaya geldik ve bu ülkenin çocuklarına bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve onlara sarılmaya geldik. Ve biz o gün onlara sarıldık. Çok güzel bir hikayenin başlangıcında biz de onların yanındaydık. Onlarla mektup arkadaşı olduk, onlara mesajlar attık. Onları hiç, hiç ummadıkları şekilde... ''Sen çok güzel gülüyorsun, sen çok güzel gitar çalabilirsin, sen çok güzel darbuka çalabilirsin.'' Gittik onun yüzlerini söyledik. O yüzden o ailenin, bizim ailemizin başkalaş, başka bakış şeklinin benim için en özel örneklerinden biriydi bu. Bu hikayelerin sonunda sizin bu ailenin nasıl doğduğunu da çok kısa bir hikayesini anlatacağım. Onun dışında yardım reil etkinliklerimiz var. Şimdi biz Türkiye'de gerçekten en işsiz topluluğuz. Yani... Bugün siz deyin ki bize, hadi yarın Kars'a gidiyoruz, hadi Van'a geliriz. Ve bin kişi falan geliriz, yani o kadar işsiziz. Bizim i̇ntihar Türkiye ekibinin en güzel özelliklerinden biri de bu. Kolektif ruhun, benim bugün burada olmama sebep olan ruhun en güzel örneklerinden biri de bu. Başımıza gelen bütün talihsiz olaylarda ben direkt şunu görüyorum. İntelle Türkiye ekibinde bizim yönetim ikimizde direkt şu aslında üye, e, grup üyelerinin hemen bir kendi organize şekli oluyor diyor ki benim evim var benim şuyum var benim buyum var hemen bunu yardımcı oluruz işte biz yemek yolluyoruz sana hiçbir şey kalmıyor senin yapabileceğin sadece izlemek ve o güzel ruhu görmek oluyor benim bu aileyle ilgili en gurur duyduğum şeylerden biri de bu olaydır Aliye de burada çok teşekkür ediyoruz şimdi İntelle Türkiye'de buradaki salondaki bu kadar güzel insana şunu söyleyeceğim. Muhtemelen çoğunuzun ailesi babasız. Yarın siz dünya turuna çıksanız çıkmak isteseniz izin vermeyecek. Benim ailem de izin vermedi zaten. Yıllarca bu, bu ülkenin kaderi. Maalesef bizim ülkemizde çok özel gezginler var. İşte Barış Manço'dan Tutun, İlber Ortaylı'ya kadar, Evliya Çelebi'ye kadar. Bu ülkenin çok çok önemli gezginlerinin olmasına rağmen bu ülkede seyahat edenlere sürekli bir önyargıyla bakılmıştır. Biz onlardan biri olan yiğitim babasının Yiğit'in e, Yiğit seyahat etmesine izin vermiyor. Yiğit de diyor ki bize, ''Abi babam izin vermiyor ve ben Malezya'dayım. Bana dön diye ısrar.'' diyor. ''Lütfen babamı gaza getirir misiniz?'' Biz bir başladık babasına, ''Adnan abi sen şöyle iyisin, böyle iyisin, sen kral adamsın.'' derken Adnan abi sırt çantasını yükledi. Kendi dünya turuna çıktı. <gülüyor> bu da... Bu da Adnan abinin... Oğlunun sırtını alıp Malezya'dan olması lazım, tam hatırlayamadığım Malezya'da olması lazım bir fotoğraf. Bunu gruba attı ve altında bir yazı var. Ee, buradan çıktıktan sonra o, o yazıyı mutlaka okumanızı istiyorum. Bir babanın seyahat ederken neler ile ilgili, inanın böyle ağlarsın ve çok gurur duyabileceğiniz bir hikayenin bu Türkiye'de, bu topraklarda yaşandığını bilirsiniz. Ben oğlumla ilgili çok... Garip düşüncelerim vardı, işte hiç hayatında uçağa bilmeyen bir adam Malezya'ya gidiyor, Tayland'a otostop çekiyor, kadın tır şoförü alıyor falan filan. Hikaye böyle ve e, hani o kadar güzel bir yazı ki o yüzden mutlaka okumanızı isterim. Çok zamanım yok, benim anlatacak çok şeyim var. Hemen hikayenin başlangıcına, i̇ntihar Türkiye'ye Türkiye ya da bizim seyahat anlayışımız nasıl doğdu? Bir gün evde oturuyorum yine e, işsizliğim üzerimde, e, sürekli counter atıyorum, işte e, kendi kendime GTA oynuyorum, sürekli oyunlar falan tam bir göbek büyüten üniversite gelinceyiz, okula gitmiyoruz. Tam o sırada benim kadar işsiz olan diğer arkadaşım Aykut, hiç tanımadım kendisini o zaman. Dedim işte Aykut, na, hadi bir buluşalım abi zaten işsizi gidelim bir kafede kahve içelim, bir şey yapalım. Sosyal medyadan sürekli görüştüğüm arkadaşımla gittik bir kafede kahve içiyoruz falan derken, abi dedik, ben sosyal medyada bir haber okudum. Türkiye'nin en uzun tren yolculuğu İstanbul'dan Kars'a açıldı, Böyle bir haber okudum. Dedim ki, binelim gidelim. O da dedi ki, işte hani gidelim abi yapalım. Biz 3-5 kişi geliriz, gruba da yazarız. Gelen gelir dedi. sizin ilk adımlarından biri biz Aykutlu gruba yazdık. Dedik ki arkadaşlar, biz Türkiye'nin en uzun tren yolculuğu için Eksi 30'da 4 Şubat'ta Kars'a gideceğiz. Ne yapmaya? Çay içmeye. <gülüyor> Olur. Yazdık gruba, dedik ki biz Kars'a çay içmeye gidiyoruz. Gelen var mı? Biz bütün bir vagonu kapattık arkadaşlar. Kars'a gittik. Ee, i̇nanılmaz bir üç gün geçirdik. Ee, tabii orada biz e, hani hikayeler, benim hala o kadar yer gezmeme rağmen Kars değil, hayatımda eğlendiğim en güzel gezilerden biridir. Hiç Hiçbir zaman unutmayacağım onu. Hikayemizin doğuşudur. Kars gittikten sonra tekrar Ankara'ya döndük. Dedik ne yapacağız abi şimdi? Ankara'ya geldik şimdi 40 tane, 50 tane adam bütün vagonu kapatmış, sürekli eğlenmişiz, Ankara'da ne yapacağız diyoruz. İşte o diyor ki, benim işim yok, nereye gidersiniz gelirim. O diyor ki, ben de gelirim. Ben dedim ki Hatay'a gideceğim, bir baktım 40 kişi falan gelecek. Ben dedim ki, hayır, ben vazgeçtim, Hatay'a gitmiyorum. Sonra ne yapalım vesaire derken, bu hikayenin en güzel örneklerinden birini bize yaşatan bir maceramız oldu. Biz İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Kars'a, Kars'tan tekrar Ankara'ya, Kars'ta eksi 30'da Çıldır Gölü'nün üzerinde, buzların üzerinde kayarken buradan Eskişehir, İzmir, Aydın, Ölüdeniz'de denize girip Antalya üzerinden tekrar Mardin şeklinde İstanbul ve şey, Ankara ve tekrar İstanbul üzerinde çok saçma bir rotada 50 güne yakın bir gezi yaptık. O gün bugündür işsizliğimiz devam ediyor. Bizim en güzel özelliklerimizden birine sebep olan sürekli yolda yaşamak ve bunun insanlara çok güzel şeyler katabileceğini anlatmak için bir örnekti benim için. Şimdi hepiniz yolda olan insanlara biraz ya da otostop çeken insanlara biraz ön yargılı olab bakıyor olabilirsiniz. Ben internet Türkiye'de ve bizim gruplarımızda ya da benim yaşam felsefemde şunu gördüm ve bunu anlatmaya çalışıyorum biz entelektüel düzey yüksek olabilecek insanların sadece tercih ettiği için seyahat seyahat tercih ettiği için otostopla, trenle, couchsurfingle ya da foodreel gibi oluşumlarla kullanarak çok az parayla seyahat edebileceğini bilincindeyiz. Hepimizin nevesini birileri kıracak. Hepimizin nevesini birileri çok çok kötü bir şekilde ya sen şunu şunun için yapıyorsun, sen bunu bunun için yapıyorsun gibi senin seninle konuşmadan senin hakkında konuşacak binlerce insan olacak. Ama ben e Asla çok büyük hayalleri olmayan çok çok küçük hayallerle büyümüş bir çocuk olarak aslında dünyanın en özel çocukluklarından birini yaşadım hem doğduğum büyüdüğüm köyle alakalı hem de bulunduğum yerle alakalı asla yapamayacağımızı düşündüğümüz ve birilerinin sen şunu yapman için şuna ihtiyacım var bunu yapman için buna ihtiyacım var ben çocukluğum boyunca dünya turunu bırakın bir insan seyahat etmek için ya parası vardı ya işte babasının parası vardı ya dayısının işte ya benden farklı birilerinin bir şeyleri olduğunu düşünmüştüm. Ama ben bunun böyle olmadığını bilip yola çıktığım zaman yolun inanılmaz insanlarla seni karşılaştırdığını bildiğim için bütün önyargılarımı kırdı. Zaten yolun en güzel özelliğidir bu. Bütün önyargılarınızı kırar. Hatta ben şöyle bir hikaye anlatayım size. Şimdi hepiniz... Yunanistan'da, işte Sırbistan'ı, yıllarca bize sürekli Sırplarla şöyle savaştık, Yunanlarla böyle savaştık. Hala 3 sene sonra Sırbistan'a gittiğiniz zaman sanki başınıza çok kötü, işte ırkçılık gelecek gibi şeyler olacağını düşünüyorsunuz. Ben hayatımı değiştiren insanlardan biri Sırptır mesela. Çok sevdiğim bir arkadaşım, 3 sene birlikte vakit geçirdiğim bir arkadaşım Yunandı mesela. Hatta şöyle bir hikaye anlatayım. Budapest'den Belgrad'a giden bir tane tren var. Trene biniyorsunuz. Çok güzel bir yolculuk yapıyorsunuz. Ben ben de bir gün bindim. Novisat'ta indim. Çok güzel bir yolculuğun sonunda dedim ki ya hani biraz da Novisat farklı bir yere benziyor. Biraz geziyim ne var ne yok diye burada. Çıktım. Bir tane otostop çektim e, tren garından, şehir merkezine giden abiye. Abi dedi işte siz hippiler şöylesiniz falan. Diyorum abi ben hippi değilim falan. Diyor işte siz hippiler şöylesiniz falan. Abi diyorum ben hippi değilim. Bak dedi, ''Seni çok güzel bir yere götüreceğim. E, siz hippiler çok seversiniz. Tamam ben hep iyiyim dedim abi sen beni götür. Bir tane beni bir parka götürdü. Parka bir gittim herkes eğleniyor. Tam benim istediğim zaten hani Avrupa'ya gitmişsin. Sürekli dans ediyorum dönüyorum sırt çantam var böyle sallanıyorum falan. Dedim ki burada acayip bir ortam var ne yapmak lazım? şey Neden eğleniyorum bu kadar bilmiyorum. Çünkü sürekli dönüyorum bir şey yapıyorum. Dedim birine sorayım işte bir tarafta atölyeler var bir tarafta... E misyonerler var, sürekli bir, e, bir hengame var orada ama çok da eğleniyoruz, dans, müzik vesaire. Gittim sordum, dedim ki, ya burada neyi kutluyoruz? Dediler ki, Türklerin ofisattan kovuluşu. <gülüyor> tabii, ben o ara... Tabii biz Yunanlılar da öyleyiz zaten, biz sevmeyiz onları falan modunda. Ama hostele geldim mesela tekrar, herkes beni oraya götürmeye çalışıyor. Diyor ki işte, hani eğlence var falan, ben diyorum, ben sevmiyorum yani öyle şeyler. <gülüyor> Ben dinleneceğim, vesaire. Yol, insanın bütün hikayelerinin, zaten bizi yola ait olmamıza sebep olan şey bu hikayeler. Bütün ön yargılarımızı ve hayatla ilgili düşündüğüm her şeyi değiştirmiştir. Ben 22 yaşına kadar üniversitede öğrendiğimden çok daha fazlasını yolda öğrendim. Tabii ki, berduş bir şekilde alıp gidin demiyorum. İlber Ortay'ın dediği gibi, çok okuyan mı, çok gezen mi bilir, yolda okuyan bilir. Bizim hayatımıza değiştiren doğru kelime bu. Yolda öğrenmek, yolda okumak. Ee, Pablo Nerudo'nun bir sözüyle bitireyim. Yavaş yavaş e, ölürler, seyahat etmeyenler, müzik dinlemeyenler, vicdanında hoşgörüyü barındırmayanlar. Bu ülkenin gezgin gençler olarak, bu ülkenin seyahat eden kampçıları, otostopçuları olarak bugün bu ülkeyi çok daha iyi yere getireceksek biz gezginler, kadınlar ve bu salondaki gülen yüzler yapacaktır. Teşekkür ediyorum.